Tasavvufun menşei Ebu Hanzala Allah'a subhanehu ve teala hamd, Resulüne salat ve selam olsun. Tasavvufun menşei başlıklı bir önceki yazımızda konuya dair bazı görüşler serdetmiştik. Tasavvufun isim olarak nereden türediği ihtilaflı olduğu gibi kaynağının ne olduğu konusu da tartışmalıdır. Tasavvuf ekolüne müntesip araştırmacılar, onu İslami bazı değerlerin devamı ve bozulan İslam toplumunun ihtiyacına cevap verecek şekilde gelişen bir nefis terbiyesi metodu olarak değerlendirir. Tasavvuf çizgisinden uzak araştırmacılarsa farklı görüşlere sahiptir. Kimisi tasavvufun aslında İslam'ın züht anlayışıyla başlayıp sonrasında cahillerin ve filozofların bu ekole intisabıyla bozulduğunu savunur. Bazıları onun Budizm'den etkilendiğini, kimisi Hristiyanlıkta var olan ve Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem iptal etmeye çalıştığı ruhbanlığın tasavvuf adı altında derildiğini iddia eder. Bu yazımızda tasavvufun menşeine dair farklı bazı görüşleri ve bu görüşlerin dayanaklarını yazmaya devam edeceğiz. Gayret bizden, başarı Allah'tandır. 4. Tasavvuf şiirlikten etkileniştir. Tasavvuf konusunda araştırma yapan ve bu ekole müntesip olmayan bazı ilim adamları, tasavvuf ve şiiliğin aynı şey olduklarını daha açık bir ifadeyle, şiiliğin sünni dünyaya tasavvuf adı altında girdiğini iddia etmişlerdir. Asli kavramlarında tasavvufla birebir örtüşen şiilik, zaman içerisinde bazı uygulamalarında farklılaşsa da öz ve asıllarda aynılığını korumuştur. Bu konunun en önemli savunucularından biri, Şiiler tarafından bir suikastle katledilen İhsan İlahi Zahirdir. İlme yaptığı önemli hizmetler nedeniyle burada bu alimi tanıtmanın faydalı olacağı kanaatindeyim. İlim talebelerinin yakından tanıması gereken bu şahsiyetin kitaplarının her biri bir hazine kıymetindedir. Şia tarihi ve Şia'nın akide esasları hakkında onlarca kitap kaleme almıştır. Bu kitapların en önemli özelliği, Şiilerin tarih boyunca yazdıkları tüm kitaplar taranmış ve birebir nakillerde bulunulmuştur. Öyle ki çoğu naklin nasıl anlaşılması gerektiğine dair yorumlar dahi Şia'nın hüccet kabul ettiği alimlerden aktarılmıştır. Kendisi Pakistanlı olan bu alim, Şia'nın o bölgede yayılmasının önünde ciddi bir engel oluşturmuştur. Özellikle İran devriminden sonra birçok İslam alemi güzel niyetler ve umutlarla bu devrimden beklenti içerisine girdiler. Şeriatın İran'da başlayan hakimiyetinin zamanla kendi bölgelerine sıçrayacağı ve bu dalganın yayılacağını umdular. Şia'nın akidesinden haberdar olmayan bu insanların beyhude bir beklenti içerisinde olduğu, devrimin İslami değil Şia devrimi olduğu zaman içerisinde acı tecrübeler sonucunda anlaşılacaktı. Bu durumun anlaşılmasına önemli çalışmalarıyla katkı sağlayanlardan biri de Şeyh İhsan İlahi Zahirdir. Şia hakkında yazdığı kitaplardan bazıları şunlardır. Eşşia Bel sünne, Eşşia ve ehlül beyt, Şiia vel teşeyyuf, ve tarih. Bunun dışında Kadiriyanilik, Bahailik, tasavvuf ve farklı fırkalar hakkında yazdığı eserler de vardır. Bu sahada yaptığı araştırmalardan sonra Şiia'da bulunan birçok itikadi aslın Sünni tasavvufunda da mevcut olduğu kanaatine vardı. Ve bu tespitlerini denilleriyle beraber Et Tasavvuf Menşe ve Masadir isimli kitabında ele aldı. Bu bölümde zikredeceğimiz delillerin çoğu bu kitaptan tercemedir. Gerekli yerlerde, özellikle Türkiye tasavvufuna dair farklı nakillerde de bulunduk. Tarihte ilk Sufi ismini alanlar Şiilerdir. Bu görüşe sahip olanların ilk dayanağı, Sufi ismini ilk olarak kullananların Şii olmasıdır. Aslında tarihte ilk olarak kimin Sufi ismiyle anıldığı konusu ihtilaflıdır. Lakin ilginç olan, ilk Sufi ismini aldığı ihtilaf edilen şahısların tümünün Şii olmasıdır. Kimine göre tarihte ilk Sufi ismini alan kişi, Hicri 199 yılında vefat etmiş olan, bilim adamı kimliğine de sahip olan Cabir bin Hayyan'dır. Cabir bin Hayyan, Sufiliğinin yanında Şiilerin büyüklerinden kabul edilir. Onun sözlerinde üstad olarak zikrettiği Cafer'in, Caferi sadık olduğu Şiiler tarafından kabul edilir. O, İmam Cafer'in en özel talebelerinden ve onun ilmini taşıyanlardan biri olarak kabul edilir. Bir başka görüşe göre, tarihte ilk Sufi ismini alan, Hicri 150 tarihinde vefat eden Ebu Hişam el-Kufi'dir. Bu şahıs da aynı şekilde Şiidir. Kufeden olan bu zat aynı şekilde İmam Caferi Sadık'ın muhasırıdır. Bu ismi ilk kullanan hatta Es-Sufiye ismiyle Kufede bir tarikatı olan bir diğer şahıs Hicri 240’ta vefat eden Abdulkerim el Kufi'dir. Bu kişi de aynı şekilde döneminin meşhur Şiilerindendir. Tarihte ilk Sufi ismini alanların Şii olması ve o dönemde Şia'nın merkezi olan Kufeden çıkması gerçekten dikkate şayan bir durumdur. Tasavvuf Silsilesi Şia kaynak olarak kendini Ali'ye radıyallahu anh dayandırır. Onu imamet halkasının başı olarak kabul ederler. Bu izaha ihtiyacı olmayacak kadar açık bir durumdur. Hatta aşırı giderek Ali radıyallahu anh ve onunla beraber birkaç sahabe dışında kalanları tekvir ediyorlar. Tasavvuf ehli de kendilerini bir asla dayandırırken özellikle tasavvufu Ali'ye radıyallahu anh dayandırmaya çalışıyorlar. Ve onu sahabe döneminde tasavvufun başlangıç çalkası olarak kabul ediyorlar. Cüneydi Bağdadi'den şöyle nakledilir. Bizim usul ve belada şeyhimiz Ali Mürteza'dır. Yani ilim ve muamele de bu tarikatın imamı Ali'dir. Tarikat ehni usulden ilmi, belalara tahammül etmeyi de muamele diye isimlendirirler. Feriduddin Attar da Cüneyt'ten benzer şeyler aktarır. Allah onlara ilim, hikmet ve keramet yönünden çok büyük şeyler verdi. Şayet Ali keramet olarak bunları konuşmasaydı biz ne yapardık? Bir başkası şöyle der, Ali ilmin kapısıdır. Yolun ilk beyatını alandır ve Resulün zikri ve sırrı ilk telkin ettiği sahabidir. Bu kavmin mutasavvı filmini ilk açığa çıkaran ve konuşan Ali'dir. Şahrani tabakatında velilerden birinden şöyle aktarır. İsa güye yükseldiği gibi Ali de yükselmiştir. İsa kıyametten önce yeryüzüne indiği gibi Ali de inecektir. Şahrani bunu aktardıktan sonra kendi yorumunu ekler. Bunun benzerini hocam Ali Havvas'tan duydum. Nuh gemiden bir parçayı Ali adına bıraktı. Ali onun üzerinde göğe yükseltilecek. Ezelden ebede, Adem'den dünyanın sonuna kadar tüm tasavvuh sinsilesinin Ali'ye dayanma zorunluluğu vardır. târa Kul Haka'ık 1 Taksim 251 Vahiy ve Meleklerin Gelişi Şia'nın inanç esaslarından biri de vahyin ve nübüvvetin Nebi'ye sallallahu aleyhi ve sellem has olmadığı, onunla beraber imamlara da vahyin geldiği ve Nebi'den sonra da bu durumun devam ettiği inancıdır. Şia'nın yanındaki değeri ehni Sünnet'in yanında Buhari'ye denk olan usulül Kafi. Kuleyni'nin el-Kafisi özellikle günümüzde yaygın olan 12 imam Şii akidesini anlamak için önemli bir kaynaktır ancak kitabın İran'da basılan ve okutulan Arapça aslıyla Türkçeye Şiiler tarafından tercüme edilen hali arasında ciddi farklılıklar vardır. Türkçesinde itikaden sıkıntılı olanlar bölümden çıkarılmıştır. Şia'nın kitapları Türkçeye aktarılırken genelde aynı yöntem izlenmektedir. Arapça veya Farsça baskılarıyla tercüme edilmiş baskılar arasında ciddi farklılıklar vardır. Usulül Kafi kitabında İmam Cafer'den şöyle nakledilir: Ali'nin getirdiği her şeyi alır, yasakladıklarından da sakınırım. Allah Resulü için geçerli olan bütün faziletler Ali için de geçerlidir. Onun Ali'nin hükümlerine karşı gelen Allah ve Resulü'nün hükmüne karşı çıkmış gibidir. Onun hükümlerinin küçük veya büyüğüne karşı çıkan Allah'a şirk koşma sınırındadır. Ali sadece ondan Allah'a ulaşılacak Allah'ın kapısı, başka yoldan girilirse helak olunacak olan Allah'ın yoludur. İmam Ali çoğu zaman şöyle derdi. Ben cennetle cehennem arasında Allah adına insanları dağıtacağım. Ben faruk Ekber ve Asa'nın sahibi olanım. Tüm melekler, ruhlar ve resuller Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem için neyi kabul edip ikrar etmişlerse benim için de aynısını kabul ve ikrar etmişlerdir. Kuleyni'nin şeyhi olan Muhammed bin Hassan saf şunları nakleder. Hımran bin Ayan İmam Cafer'e sordu. Canım sana feda olsun ey imam, bana İmam Ali ile Allah'ın konuştuğu bilgisi ulaştı. İmam Cafer, evet, Taif'te Cibril vasıtasıyla Allah'la aralarında münacaat vardı, diye cevap verdi. Allah Resulüne dayandırarak şöyle rivayet ederler. Allah Taif'te, Akabe gününde, Huneyn'de ve Resulullah'ın yıkandığı günde Ali ile konuşmuştur. Ünlü mutasabıflardan Şarani'nin bu konuda söylediklerini dinleyelim. İmam Gazali, Nebi'ye Veli'ye vahiy gelmesi konusunda şöyle der. Nebi'ye vahiy melek vasıtasıyla gelir. Veli'nin ise kalbine ilham olur, melek gelmez. Gazali'nin bu söylediği doğru mudur? Bunun cevabı, Şeyh'in de Şarani kendisinden nakillerde bulunduğu zatı kastetmektedir, dediği gibi yanlıştır. Şöyle ki, Gazali ve bazılarının bu yanlışa düşmelerinin sebebi bunu tatmamış olmalarıdır. Onlar sülükleri sonucunda tüm makamları elde ettiklerini zannettiler. Böyle zannedip ilham meleğinin onlara gelmediğini görünce inkar ettiler. Bu nebilere hastır dediler. Tattıkları şey doğru ama bu konuda verdikleri hüküm batıldır. Şayet Gazali ve onun dışındakiler kendi zamanlarının büyükleriyle bir araya gelseler, onlar da meleğin veliye geldiğini haber verselerdi, bunu kabul eder, inkar etmezlerdi. Allah'a hamdolsun ki bize melek geldi. Bu nakilden velilere melek aracılığıyla vahiy geldiğini açıkça anlıyoruz. Gazali ve bazı alimlerin veliye melek vahiy getirmez, kalbine ilham olur düşüncesi ise yanlıştır. Çünkü onlar üst mertebelere çıkmadıkları için kendi mertebelerinden haber vermişlerdir. Ancak en üst makamlara erişen velilere vahiy melekler vasıtasıyla ulaşmıştır. Sofiler arasında tatlıklarını iddia ettikleri bu hali, birebir Nebi'nin sallallahu aleyhi ve sellem haline benzetenler vardır. Şeyh Taceddin Şaban'a biri soru sorduğunda şöyle derdi. Cibril gelene kadar sabret. El-Ahlakul Mebtuliye 1 Taksim 454 Melek veliye emir ve nehileri getirir. El-İbriz 151 Veliler insandan öğrenmeksizin ruhul Kudüs'ten, Cibril'den ilimleri öğrenirler. Alemin maddesi onlara itaat eder, kainatı uyarır ve olmuş olacak şeylerden onlara haber verirler. El-Lemahat 172 muvahhid bir kulun tüylerini ürperten bu sapıklıklardan daha ötesi, mutasavvıflardan bazısının miraca çıktığını iddia etmesi ve sahne sahne bunu aktarmasıdır. Adeta Allah Resulüne sallallahu aleyhi ve sellem, nazire yaparcasına çıktıkları semaları, orada karşılaştıkları manzaraları, meleklere sorular sorduklarını perdeden sonra Allah'ı subhanehu ve Teala görüp onunla konuştuklarını iddia etmişlerdir. Bazısı makamı Mahmud'a da göz dikmiş ve miracunda şefaat hakkı verildiğini iddia etmiştir. i̇bn Arabi ise Kitabul İsra isimli bir risale kalemi almış ve burada yaptığı İsra ve Miraç yolculuğundan söz etmiştir. İşi bir adım öteye taşıyarak yolculuk öncesinde kalbinin yıkandığını ve şeytanın payından temizlendiğini iddia etmiştir yani nebiye has olarak bildiğiniz ne varsa, hepsinin kendileri için tahakkuk ettiğini söylemişlerdir. Yani sadece kendilerine melek ve vahiy gelmesine yetinmemiş, vahyin asıl kaynağına ulaşarak Allah'la konuşmuşlardır. Tasavvufun mutedillerinden kabul edilen Ebu Talib el-Mekki, Kutul Kulüb adlı eserinde bir veliden şunları aktarır. Allah beni yeryüzünün altına soktu. Oraları ve arzın altını bana gezdirdi. Sonra sema alemine soktu, tüm gök tabakalarını, cennetleri ve arşı gezdirdi. Türkiye tasavvufunun Nakşibendi İsmail Ağa cemaatinin medyetik yüzü Cübbeli Ahmet Hoca'dan bir nakilde bulunalım. Zulme uğrayarak cezaevine konduğu dönemde cemaatine yazdığı ve resmi web sitelerinde yayınlanan ve Mustafa Özşimşekler Hoca'nın ders yaparak kamuoyuna duyurduğu mektubunda şöyle diyor. Benim işlerime, başıma gelenlere akıl edecek gibi değildir. Rabbimin özel lütuflarına mazariyetim, inkârı kabil bir şey değildir. İsmail Ağa'da beni çekemeyen ve üzerime her türlü iftirayı atan, özellikle de Efendi Hazretlerinin yakın akrabasından olan o güruh, 30 sene kadar önce yine benim Efendi Hazretlerinin yanından uzaklaştırılmam için büyük bir iftira tertip ederek Efendi Hazretlerine bunu yanından uzaklaştır diye baskı yaptıklarında Efendi Hazretlerinin bizzat bana naklettiğine göre Ahmet, Falanca kişiler dün gece sabaha kadar başımın derisini yüzdüler, seni uzaklaştırmam için beni çok üzdüler diye hayıflandığı günlerde, Efendi Hazretleri her zamanki usulü üzere beni isnat edilen suçu işleyip işlememiş ve bu yüzden uzaklaştırılmayı hak edip etmemiş olduğum konusunu istihareye havale etti. O zaman istihare işlerine ismiyle müsemma, istihareci Mehmet namında bir arkadaş bakıyordu. Fakat o günlerde temli cemaatiyle Hindistan'a gittiği için iki ay kadar kendisine ulaşılamadı. Tabii o vakit böyle cep telefonları da yok. Efendi Hazretleri onun bu kayboluşuna özellikle de benim istiharemi yaptıramayışına çok üzülüyordu. Ama iş geciktirilecek cinsten değildi. Tabii ki Efendi Hazretlerinin kalbi zaten istihare makamıydı. Ama Resulullah, Ayşe anamız hakkında karar veremeyip vahiy beklediği gibi Yüce mürşidim o sünnete ittibaen hem de başkalarına karşı hüccet olsun diye istihareyi bir başkasına, tabii ki rastgele birine değil, yine kendisi tarafından keşfe açılan ve emriyaullahla uyanık halde istediği zaman görüşmesine izin verilen birine habale ederdi. Bu ona şeyhinden kalma bir hasletti. Ali Haydar Efendi'nin de kendisinin keşfe açık olduğu halde ihmanından keşve açık olan bazılarına son zamanda gönenli marangoz Ömer Efendi'ye istihare yaptırdığını naklederdi. Neyse, konuya girersek müstakil bir kitap çıkar. Uzatmayalım istihareci Mehmet bulunamayınca o zamanlar keşfe açık olan Kasımpaşalı Şevket Efendi'ye bu iş havale edildi. Herkes istiharenin sonucunu merakla beklemekteydi. Ben evvelce Hatmi Hacegan'da Efendi Hazretlerinin tam yanında otururken, İfk hadisesi günlerinde yaşanan durum gibi o günlerde Hatmi Şerif odasının en dip köşesinde oturuyordum. İstihare, Şevket Abi'ye havale edildiği günün akşamı Hatmi Şerif'in akabinde ihvan yatsı namazı için cami-i şerife doğru kalkıp giderlerken Şevket Abi Efendi Hazretlerinin yanına sokuldu. Benim bu yaşa kadar o andan daha heyecanlı hiçbir anım olmamıştır. Zannedersem de olmayacaktır. Çünkü evvelce Şevket abiyle görüşememiştim. Görüşsem de bana bir şey anlatmayacağı kesindi. Bu sırları başkalarına söyleyenlere zaten bu vazife emanet edilmezdi. Şevket abi anlatmaya başlayınca kalbim yerinden çıkacak gibi oldu. Bir yandan da Efendi Hazretlerinin cemaline bakıyordum. Ne zaman yüzünde güller açtığını görünce içime bir rahatlık geldi. Efendi Hazretleri'nin güldüğünde ne kadar güzelleştiğini ve nurunun nasıl parladığını bilenlerimiz çoktur. Sonra Efendi Hazretleri kalkarak yatsı namazı için camii şerife yöneldi. O zaman hatmi şerif mevsim gereği akşamla yatsı arasında yapılıyordu. Günlerdir, haftalardır bu iftira yüzünden gülmeyen ve şiarı intifat olduğu halde kimseye intifat etmeyen yüce Gavs o akşam mihraba doğru ilerlerken sağında ve solunda kendisine yol açmış bekleyen tüm ihvana intifatlar yağdırıyordu. Oysa günlerdir böyle bir sevinçli hal kendisinde müşahede edilmemişti. Namazdan sonra efendi Hazretleri beni çağırdı ve "Ahmet, senin hakkında Emriye Allah'a müracaat ettirdim." Fakat bu iş hepsini aşınca bizzat Allahu Teala tecelli buyurarak "Ahmed'i bana bırakın. Onun işlerini ben hususi yönetiyorum. Ona kimseyi dokundurmayın." buyurdu diye bana anlattı. Size rüya anlatmıyorum ha. Yaşanmış bir olayı anlatıyorum. Sonra Şevket abiyle görüştüğümde bana bu istiharenin öyle tesirinde kaldım ki Allahu Teala'nın tecellisine senin sayende mazhar oldum. Anlatılacak bir hal değil. Her zerreme nur silayet etti. Diye anlattı. Tabii ehni sünnete göre Allahu Teala'nın dünyada baş gözüyle görünmesi vaki olmaz. Ama rüyalarda ve zuhuratlarda görünmesi çokça vakidir. Buna tecelli-i surede denir. Tefsirde izah ettik ama şimdi yerini hatırlamıyorum. Sonra istihareci Mehmet dönünce efendi hazretleri onu İsmet Garibullah dahil Türkiye'de bulunan meşayihimizin kabirlerine gönderdi. O hepsini ziyaret edip efendi hazretlerine meşaih Cübeni hoca'yı seviyor ve kabul ediyor. Bu iftiralara itibar edilmesin buyuruyorlar diye haberler getirince efendi hazretleri artık kimseden çekinmeden tekrar beni namazlarda, hatmi şeriflerde, seyahatlerinde yanına almaya devam etti. Şevket abi de istihareci Mehmet de sağdırlar. Bunun şahididirler. İmamların korunmuşluğu Şiyanın itikadının zaruri meselelerinden biri imamların Allah tarafından korunduğu ve hata yapmadıklarıdır. Bu inançların dayanağını ise nebilerin aleyhisselam korunmuşluğu inancının gerekçesine benzetirler. Nasıl ki nebiler Allah'tan subhanehu ve Teala insanlara ulaştırdıkları vahide ve yaşamlarında Allah tarafından korunmuşlarsa imamlar da korunmuşlardır. Çünkü insanlara yol gösterenlerin hata yapması bütün insanlığın Allah adına hata yapması anlamına gelir ki bu da mümkün değildir. Şia'da var olan ve mezheplerin zaruri inanç esaslarından olan bu korunmuşluk akidesi tasavvuf ehlinde de vardır. Tasavvuf büyükleri beni veya şeyhlerin Allah tarafından korunduğuna inanırlar. i̇bn Arabi futuhatında bu meseleye naz kılar. imamın şartı veli, masum olmasıdır. Şazeli tarikatının öncüsü Ebu Hasan Eş Eşşşazeli, Allah'ın rahmeti, koruması, ismet, hinafet ve niyabetiyle yardım etmesi kutubun özelliklerindendir, der. Sullemi tabakatında bir sufiden şöyle aktarır. Sufinin alameti en evla olanla meşgul olması ve yerilmiş şeylerden korunmasıdır. Büyük Sufi Sehruverdi korunmuşluktan ne kastettiklerini şöyle izah eder. Cibril vahiy için emin olduğu gibi şeyh de mürütler için ilhamın eminidir. Cibril Vahide hata etmediği gibi şeyh de ilhamda hata etmez. Allah Resulü hevasından konuşmadığı gibi şeyh de nebiye zahiren ve batınen uyduğundan hevasından konuşmaz. Tasavvuf ehlinin bu ve benzeri yaklaşımları bazıları tarafından iyi niyetle yorumlanmış ve İslami bir kavram olan Allah'ın sevdiği kula yardımı, onunla beraberliği ve hıfzı olarak algılanmıştır. Şu hadiste olduğu gibi. ''Kim benim bir dostuma düşmanlık ederse ona savaş ilan ederim. Kulum bana farzlarla yaklaştığı kadar daha sevimli bir şeyle yaklaşmamıştır. Kişi bana nafinelerle yaklaşmaya devam eder.'' Ta ki ben onu severim. Onu sevince gören gözü, işiten kulağa, tutan eli ve yürüyen ayağa olurum. İsteyince verir, bana sığınınca onu korurum. Evet, Allah'ın sevdiği kullarını, masiyetten koruduğu, onların sıdk ve ihlasla yaptıkları kulluk karşısında, ayaklarının sürçtüğü durumda, onları desteklediği ve muhafaza ettiği bir hakikattir. Yusufu aleyhisselam, Kadının isteklerine, Nebi'yi sallallahu aleyhi ve sellem müşriklerin saptırıcı tekliflerine, müminleri Ayşe annemize iftira fitnesine karşı koruması gibi. Bu korunmuşluk Allah'ın lütfu olarak kabul edilirse bunda bir sorun yoktur. Lakin bu korunmuşluğa, Şii'ce bir anlam yüklenir ve sahibinin Allah'ın gözetiminde olduğunda hiçbir şekilde hata etmeyeceğine, zahiren şeriata aykırı hallerinin asla sorulmayacağına ve Allah'a isyan olsa dahi teslim olunması gerektiğine inanılırsa bu, itikadi bir sapkınlık olur. Tasavvuf ehlinin şeyhleriyle ilişkilerine bakıldığında bir Müslümanın peygambere yaklaşımının aynıyla muamelede bulundukları görülecektir. Şeyhlerinin korunmuşluklarından ne anladıklarını onlardan dinleyelim. Şeyhin biri meclisinde Kur'an tefsiri yapardı. Daha sonra bu meclisi Kabal Müzik Meclisi'ne çevirdi. Müritlerinden birisi nasıl Kur'an Meclisi'ni Kabal Meclisi'ne çevirir diye içinden geçirdi. Şeyh ona seslenerek, şeyhine niçin diye soran iflah olmaz dedi. Ebu Şakik el-Belhi ve Ebu Turab Ebu Yezid el-Bestami'yi ziyaret ettiler. Hizmetçi sofrayı kurunca ona sen de bizimle ye dedi. Ben oruçluyum dedi. Ye, sana bir ay oruç ecri vardır dedi. Hayır, oruçluyum diye cevap verdi. Ye, sana bir sene oruç ecri vardır dedi. Hayır, oruçluyum dedi. Ebu Yezid, bırakın Allah'ın gözünden düşen şu adamı dedi. O genç bir yıl sonra hırsızlık yaptı ve şeyhnere karşı kötü edebinden dolayı eli kesildi. Bu kıssaları aktardıktan sonra Şerani, Şeyh Burhanettin'den şunu aktarır. Şeyhinin hatalarını doğrularından daha güzel görmedikçe kişi ondan faydalanamaz. Eserin eski şeyhlerinden rektör Abdulhalim Mahmud, şeyhi olan Ahmet Dirdir'den müridin adabıyla alakalı şunu aktarır. Şeyhini zahiren ve batinen tazim edip saygı göstermelidir. Ne yaparsa yapsın ona itiraz etmemelidir. Velev yaptığı zahiren haram olsa da ona kapalı kalan şeylerini tevil etmelidir Türkiye Nakşibendilerinden Menzil Tarikatı'nın bastığı ve yaydığı Seyyid Zibatullah el-Avrasi'nin El-Minah kitabından bir bölüm aktaralım Minah 231 Tam ihlas, şeyhin söz, fiil ve hali açık hükümlere muhalif olsa veya olmasa dahi şeyhin muradına uygun olarak hareket etmektir İnkar veya bir mevzuun manasını sorma dahi kalbine girmeden tasdik etmelidir. Bir sonraki Minahtaysa bundan muradı bir kısa ile açıklar. Minah 232 Şeyhimizin etabından iki alim konuşuyordu. Biri dedi ki, şeyh sana namazı terk etmeni emretse ne yaparsın? Diğeri ben kerhende olsa emre uyarım dedi. Soruyu soran alim ben gönüllü ve kalp hoşnutluğuyla uyarım dedi. Nakşibendi tarikatının adab kitaplarından olan Risale-i Halidiye isimli eserde ise şunlar geçmektedir. Ey ihvanlar! Madem ki şeyhinizden tesir ve tasarruf görüyorsunuz, şeyhin fiillerine itiraz etmeyin. Eğer kalbinize bir düşünce veya itiraz gelirse, hemen peşinden o şeyden tevbe ve istiğfar edin. Çünkü o düşünce o an öldürücü zehirdir. Ehlullah'a itiraz kapısını açık bırakanların, kötü akıbet. Yani küfür üzere öldüklerini keşif, vicdan, tecrübe, imtihan erbabı ve tahkik ve ikan asabı araştırmışlar ve açıklamışlardır. Nefsin kötü şeyleri güzel göstermesinden ve şeytanın hilesinden Allahu Teala'ya sığınırız. Bu konuda gelen hadisi kutsî'nin deliliyle Ehnullah'a itiraz eden kimsenin muhakkak küfür üzere öleceği bazı kitaplarda yazılıdır. Ve dediler ki, eğer mürit, şeyhinden zahiren şeriat azıt bazı işler görse, Hızır'ın çocuğu öldürmesi, gemiyi delmesi gibi Musa ile aralarında geçen kıssayı aklına getirsin. Düşünsün ki bu düşünmesi ya günahı şeyhden ya da şeyhi günahtan men eder. Çünkü veli olmak için haramlardan ve kötü şeyleri işlemekten kaçınmak şart değildir. Bilakis peygamberlerin masum yani günahsız olduklarında ihtilaf vardır. Esas olan peygamberlerin günahsız olduğudur. Veli olmakta günahsız olmanın şart olmamasına delil, Resulullah'ın ashabından recmedilmek, el kesilmesi gibi şer'i cezaların meydana geldiğidir. Yani hepsi birer veliydi fakat bu cezaları gerektirecek günahları işlediler. Bununla yani ceza gerektiren günahları işlemiş ve cezalarını görmüş olmalarıyla beraber, sahabelerin mertebece en aşağısı, beni olup evliyanın en faziletlisinden eftal ve velayet sıfatında en kuvvetlidir. Bu terceme Mahmut Usta Osmanoğlu'na bağlı olan www.ruhulfurkan.com sitesinden alınmadır. Türkiye'de tasavvuf büyüklerinden kabul edilen Mehmet Zahid Kotku'nun hazırladığı eserde ise, İfade şöyledir. Çünkü velilik için masiyetten halas şart değildir. İsmet ancak peygamberlere, büyük velilere mahsustur. Velilikte masumiyetin şart olmadığına delil, ashab-ı kiramdan bazıları hakkında hudud-u icra edildiği ve bahusus ashab-ı kiramın ednası dahi velilerin alasına faik olduğudur. Açıkçası iki ayrı nakilde çelişkilidir. Şayet masumiyet şart değilse neden mürit şerata aykırı bir durumda itiraz etmemelidir. Yine bir tercimeye göre masumiyet velayet için şart değilken bir diğerine göre peygamberler ve büyük veliler dışında kalanlar için şart değildir demiştir. İki tercümede de asabın günah işlemesi delil gösterilmiştir. Mehmet Zahid Kotku tercümesini esas aldığımızda sahabeler büyük veli kapsamına dahil olmamış oluyorlar. Ama devamında en aşağı rütbedeki sahabenin büyük rütbeni veriden üstün olduğu kaydedilmiş. Takiye Şianın kendisiyle temeyyüz ettiği esaslardan biri de takiye yani asıl inancını muhalifin yanında gizlemektir. Kuleyni İmam Cafer'den şunu aktarır. Ey mali! Bizim işimizi sakla ve insanlar arasında yayma. Bizim işimizi saklayanı Allah dünyada izzetli kılar ve kıyamette onun gözleri önünde nur kılar. Yayanıysa dünyada zelin kılar, ahirette gözünün önünde nur kılmaz. Ey mali! Takiye benim ve babalarımın dinidir. Takiyesi olmayanın dini de yoktur. İnsanlık tarihinde mistisizm ve tasavvuf başlıklı giriş yazımızda aktardığımız bazı nakinleri tekrar ederim. Cüneyd-i Bağdadi eş dedi ki: "Biz bu ilmi muhkemleştirdik. Sonra da onu sirdablara, mağaralara gizledik. Sen ise geldin onu insanlara anlatıyorsun." Şibli dedi ki: "Konuşan ben, duyan benim. Bu alemde benden başkası var mıdır?" Gazali Sehl bin Abdullah et aktarır. "Alimin 3 ilmi vardır."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 Şayet gizlemek vacib olmasaydı böyle yapmazdı. Yine Şerani şöyle der. Bundan dolayı Nebi asabına hakikati öğretmek istediğinde kapıları kapattırır ve aranızda yabancı var mı diye sorardı. Göstermiş olduğu ki şeriat yolu açık olsa da kavmin yolu gizlerek üzere kuruludur. Bundan dolayı bu yolun ehli onları anlamalarından emin olunmayan insanlara anlatmamalıdır. Ta ki inkar edip nefret etmesinler. İlk sufilerin şii olması, tasavvuf sinsilesi ve şia sinsilesi, meleklerin gelmesi ve vahi verileri ve imamları nebiden üstün görme, korunmuşluk, ismet inancı, yeryüzünün imam veya şeyhden yoksun olmayacağı, imamları ve şeyhleri bilmenin vacip olduğu, velayet ve imametin tevarüs ettiği, Allah'ın şeyh ve imamlara hulul edip onlarda tecelli ettiği tasavvuf ve imamet mertebeleri, şeriatın ve teklifin imamlar ve verilerden düşmesi ve benzeri benzerliklerden yola çıkarak, tasavvufun Şia'dan etkilenerek sünni dünyada var olduğu kanaati mevcuttur. 5. Yeni Eflatunculuk Tesiri Mistik bir felsefi akım olan yeni eflatunculuk, felsefe alanındaki ruh ve metafizik aleme dair yaklaşımları olan bir akımdır. Aslında tasavvufun bu felsefe ile ilişkilendirilmesinden ziyade tüm İslami ilimlerin umumi olarak felsefeden nasıl etkilendiklerinin bilinmesi gerekir. Emeviler döneminde başlayan ve Abbasiler döneminde kurumsallaştığı için zirvesine ulaşan tercüme faaliyetleri neticesinde İslam alemi felsefe ile tanıştı. Filozofların kitaplarının tercümesiyle beraber onların görüşleri İslam'ın değerleriyle karıştırıldı. Ortaya çıkan tartışmalar neticesinde dönemin alimleri farklı eğilimler içerisinde oldular. Hadis ehli kabul edilen alimlerin çoğu bu yeni harekete şiddetle karşı çıktı. Kur'an ve sünnetin tüm hayır ve güzellikleri barındırdığını, Müslümanların dinlerini anlamak için farklı metotlara muhtaç olmadığını savundular. Büyük imamların çoğu bu tip tartışmalara vakit ayıran, bu kitaplar üzerinde çalışma yapanları bidatçilik ve zındıklıkla suçladılar. Başka bir grup alimse bu kitaplara ve yeni ortaya çıkan konulara ilgi gösterdiler. Kimisi bu yeni eserlere ve filozoflara hayran kalmış ve onların her dediğini onaylayan bir hale bürünmüştü. Öyle ki naslardan filozofların koyduğu kaidelere uymayanları tevil edenler dahi vardı. Kimisi de bu ilgisini onları tanıma ve görüşlerine cevap vermek olarak ilan ediyordu. Netice olarak tüm ilim dallarının bu yeni kitaplar ve ortaya çıkan nazariyelerden şöyle ya da böyle etkilendiği bir hakikattir. Bazı araştırmacılar, İslami tasavvuf ekolününde bir felsefi akım olan yeni eflatunculuktan etkilendiğini ve tasavvufu has birçok terimin bu akımdan alındığını iddia etmişlerdir. Bu akımın en tanınmış filozofu, Pilotinus'un verdiği dersler öğrencileri tarafından kaydedilmiş, daha sonra kitaplar halinde neşredilmiştir. Bu kitaplar Arapçaya, Kitabul Esolojiya olarak tercüme edildi. Aristoteles'e ait olduğu düşünülen bu kitap, İslam alimleri tarafından kabul gördü ve istifade edildi. Böylece İslam alemi, yeni eflatunculuk ve onun İslam'a yakın kabul edilen bazı değerleriyle tanışmış oldu. Aslında yeni eflatunculuk, Materyalist ve ateist felsefeye karşıdır. Her şeyi maddeyle açıklamaya çalışanların insan fıtratında yaptığı tahribatı onarmak ve insanı manevi değerlere yönlendiren felsefeye dayalı bir mistik akımdır. Onun özellikle maddeci felsefeye karşı cevapları, maddenin insanı kirlettiği, ilahi olan ruhunda bedenin esiri olduğu ve bunu aşması gerektiği, Aslı olan ilahi hüviyete kavuşması için mücadele zorluğu, asıllarını ruh ve mana üzere kurmuş tasavvuf erbabının dikkatini daha fazla çekmişti. Özellikle bu akımın kimi kavramları incelendiğinde tasavvufta kullanılan bazı kavramlara benzediği görülecektir. Sudur Sözlükte doğmak, meydana çıkmak, sadır olmak, zuhur etmek anlamında maslar olan sudur kelimesi, felsefe terimi olarak kainatın meydana gelişini yorumlamak üzere tasarlanan, yoktan ve hiçten yaratma, halk inancından farklı olduğu ileri sürülen teoriyi ifade eder. Sudur yerine akmak, fışkırmak, taşmak manasındaki feyz de kullanılır. Batı dillerinde sudur procession, ise e emanation terimleriyle ifade edilir. Semavi dinler tarafından evrenin Allah'ın mutlak irade ve kudretiyle sonradan ve yoktan yaratıldığına dair verilen bilgilerin bir takım mantiki açmazlara sebep olduğu gerekçesiyle Farabi ve i̇bn Sina gibi filozoflar, evrenin ortaya çıkışını çelişkilerden uzak ve daha anlaşılabilir bir sistemle açıklamak üzere kaynağını Pilotin'den alan sudur teorisini benimsemişlerdir. Ancak söz konusu teori, Pilotin'in İslami kaynaklarda Esolojiya ve kitabur Rububiye diye geçen Enne Ades adlı eserinde varsa da hiyerarşik bir sistem şeklinde ilk defa Farabi felsefesinde görülür. Peki sudur denilen şey nasıl meydana gelir, aşamaları nelerdir diye sorduğumuzda tasavvufla birebir uyuşan şu açıklamaları buluruz. Sudur teorisinde ikisi manevi, makul, biri maddi, mahsus olmak üzere üç varlık alanı söz konusudur. Sistemin en başında ve en üste mutlak bir olan Allah, ardından sayıları on olan göksel akıllar gelmektedir. Bunlar Farabi'nin ikinciler, sevani ve maddeden soyut ayrık varlıklar, müferikat dediği ruhaniler, melekler anlamına gelmektedir. En altta ise mükemmellikten en uzak olan ve eksikliği temsil eden şekinsiz bir madde, heyyula bulunmaktadır. Göksel akıllar veya ruhaniler Allah'la maddi kainat arasında aracı işlevi görmektedir. En üstte Allah Subhanahu ve Teala, en altta ise maddi alem ve insan vardır. Bu ikisi arasındaysa ruhlar vardır ve bunlar aracı görevi görmektedir. Tasavvufta var olan sadat, aktap ve edbal gibi kavramlar ve bunların işlevinin aynı olduğunu görüyoruz. Vahdeti vücut Anlam olarak varlığın birliği ve tekniği olan vahdeti vücut, özellikle tasavvuf tarihinin genelde ise İslam tarihinin en fazla konuşulmuş ve tartışılmış meselelerindendir. Allah insan ve eşya arasında ayrılığı reddeden ve her şeyin tek birin farklı yansımaları olduğunu savunan bu nazariyenin kendisiyle anıldığı kişi Muhyiddin İbni Arabi'dir. İslami olmayan bu düşünce İslam'a ne zaman ve nasıl girmiş ve tasavvufeniyle eniyle tevhid ismi altında Resullerin mesajı olarak kabul görmüştür. Tasavvufçulara göre bu tamamen riyazet ve nefsin arınmasından sonra ulaşılan ve herkesin anlayamayacağı sadece ilimde derinleşmiş olanların idrak edeceği bir hakikattir. Resullerin bu tarz bilgileri açıktan dillendirmemeleri, insanların çoğunun bunları anlayacak mertebeye ulaşamamaları nedeniyledir. Tasavvuf erbabının vahdeti vücutla kastettiği şeyin İslam olması mümkün değildir. İslam'ın en temel ilkesi yaratan ve yaratılanın ayrı olmasıdır. Varlığın yaratanın bir parçası görülmesi ve yaratanın varlığın parçası olduğunu iddia etmekse küfrün en açık halidir. Vahdeti i vücutçuların piri kabul edilen i̇bn Arabi'nin bazı sözleri incelendiğinde bu aşırılık açıkça görünecektir. Yaratan, yaratılan, halık, mahluk hep odur. Onun dışında onun varlığı haricinde hiçbir varlık tasavvur edilemez. Çünkü vücut birdir. Ey nefsinde varlıkları yaratan! Sen yarattığın şeylerin hepsisin. Varlığı nihayetsiz olan şeyi sen vücudunda yaratırsın. Şu halde... Sen hem dar hem de genişsin. Allah beni över, ben de onu. O bana kulluk eder, ben de ona. Bir halde ben onu ikrar eder ve eşyadaki çokluk ve değişikliği görünce de inkar ederim. İbn-i Arabi'ye ait olan bu sözler ve benzerleri aslında vahdet-i vücuttan ne kastedildiğini anlamak için yeterlidir. Bu birden ancak bir çıkar diyen yeni eflatunculuk eseri olan bir inançtır. Açıkçası, vahdeti vücut fikrinin tasavvufa nereden girdiği çok da mühim değildir. Bu fikrin İslam dışı bir sapıklık olduğu ve bir ileri merhalede tüm dinlerin ve farklı inançların aynı şey olduğunu savunan ve İslam'ı küfür karşısında pasifleştiren bir hüviyete sahip olduğudur. Bu yazı silsilemizin ilerleyen bölümlerinde vahdeti vücut konusunu tafsilatlı bir şekilde ele alacağız. O bölümlerde daha iyi anlayacağız ki bu sapıklık sadece kendinden geçmiş insanların sekr halinde söyledikleri bazı saçmalıklardan ibaret değildir. Bilakis puta tapanında, tesnise inananında, Allah'a oğul nispet edeninde, hep bir olduğunu yani Allah olduğunu ve bunlarla mücadelenin birle mücadele olduğunu savunan bir zihniyettir. Tasavvuf ve taavutlar arasındaki ilişkiyi inceleyeceğimiz bölümde ise, bu tarz fikirlerin genelde işgal dönemlerinde yayıldığı ve bir küfür milletinin İslam topraklarını işgaline zemin hazırladığına şahit olacağız. 6. Tasavvuf tamamen İslam kaynaklıdır. Buraya kadar yazdıklarımız genel olarak tasavvuf dışında kalan araştırmacıların tasavvufun menşei hakkında söylediklerinden ibaretti. Acaba tasavvuf ehli bu konuyu nasıl değerlendirmektedir? Bir sonraki yazımızda tasavvuf ehlinin tasavvufun kaynağına dair söylediklerine bakacağız. Çaba bizden, başarı Allah'tandır. Bu yazı Tevhid dergisinin 40. sayısında yayınlanmıştır.